Hayatın Renkleri Hayatın Renkleri'nin 11. bölümünden merhaba. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'de yaşayan gay ve lezbiyen bireylerin sorunlarını insan hakları ekseninde tartıştığımız 12 bölümlük Hayatın Renkleri program dizisinin sonuna artık oldukça yaklaştık. Başladığımız günden bu yana gerek akademik, gerek hukuki, gerekse yaşamsal alanlarda eşcinselliği konuştuk. Bu hafta ise sondan bir önceki bölümümüzde sanatta eşcinselliği tartışıyoruz. Program konuklarımız gazeteci yazar sinema eleştirmeni Fatih Özgüven, yazar Mehmet Murat Somer ve Muratan Mungan. Hayatın Renkleri başlıyor. Hayatın renkleri. Sanat ve eşcinsellik aslında birbirinden çok bağımsız gözüken sebep-sonuç ilişkisi içine alınması oldukça zor kavramlar. Peki genel kapsamda sanatın eşcinsellikle nasıl bir ilişkisi olabilir? Ya da sınırlayacak olursak sinemanın eşcinsellikle nasıl bir ilişkisi var? Radikal gazetesi yazarlarından sinema yazlarından tanıdığımız Fatih Özgüven hayatın renkleri için cevaplıyor. Eşcinsellikten de konuşuyorsak, sanattan da konuşuyorsak, bir takım şeyler küçük kompartmanlara koymak rahatlatıcı bir şey ama aslında bir kategori daha yaratmış oluyoruz. Şimdi sinemada eşcinsellik deyince iki ayrı şeyden bahsediyoruz. Bir tanesi bir teknik. Bir tanesi isterseniz adının belli bir, tarihin belli bir noktasında klinik olarak adlandırılmış olduğunu düşünelim. İsterseniz sadece bir duyarlılık olduğunu düşünelim. Bu ikisinin tarihsel diyelim bir yerlerde buluşmalarından bahsediyoruz aslında. Yani bir tanesi bir teknik dediğim gibi, bir tanesi de bir insanın kendini hissetme biçimi. Cinsel ya da duygusal olarak. Şimdi sanatta eşcinsellik adını koymadan eşcinsel diyebileceğim bugünden bakarak eşcinsel diye okuyabileceğimiz bir duyarlılıkla çalışan, duyarlılık tonlarıyla çalışan diyelim bir sürü insan var. İşte adını ne diyeyim, romantizmde Chopin'den bahsedebiliriz. İşte daha sonra Oscar Wilde'den bahsedebiliriz. O zaman yavaş yavaş isminin konmaya başladığı zamanlar ama işte ince ruhlu sanatçı, bu tarz yarı terimler var ya, terim tanımlama olmayan tanımlama, duyarlı sanatçı vesaire vesaire bütün Bunlar o duyarlılığı aşağı tarif etmeye çalışan şeyler. Bu laflar tabii, bu tanımlar çok da tarif etmiyor bu duyarlılığı. Yani niye ince ruhlu, Niye kolay inciniyor? Nedir? İnsanın ille de dışarıdan bir etkiyle ruhunda yaratılmamış, kendiliğinden örselenmiş ya da itiraz eden ya da e, mutsuz olan bir tarafı olabileceğini görüyorlar ilk kez olarak. Şimdi bu Eczincellenin adının konmuş ya da konmamış biçimlerde macerasının diyeyim sürük gitmesi sinemanın bir teknoloji olarak başlamasıyla örtüşüyor demeyeceğim ama ecincellenin adının da klinik olarak adını da konmaya çalıştığı yıllarda bir tekne olan sanat da demek biliyorsunuz eski de, sinema orada 19'un ortalarının ikinci yarısı diyelim ve sonuna doğru. Tanımlanmamış bir şey olarak eşcinsellik, eşcinselliğin kendine gelmesi, sosyal bir hal alması, toplumda yaşanır bir hal alması, kendiselleşme de çok ilgileniyor. Böder'in kavramını biliyorsunuz. Kendini şehirde tek başına hisseden adam, kendini tek başına şehirde gezen, seni şehit olmak isteyen kalabalık arasında hem onlardan sıklanma onlarsız edemeyen adam. Hikayesi. Oscar Wilde'nin aynı şekilde en e, belki canlısı o kadar adamın Kavramını kavramında biliyorsunuz. Bir şeylere itirazı olan ama itirazı illaki nesnel bir şeye dayanmayan, sadece bir duyguya dayanan, e, estetik bir e, rahatsızlığa dayanan ve bunu da e, mizaha çevirerek tepki haline getiren adam. Şimdi bütün bu tipler e, şehirde buluşurlar. Bunların kırdık bir yerde var olmaları çok mümkün çünkü bütün bu insan kalabalıkları birlikte onlara itiraz ederek hem onlarla birlikte hem onlara itiraz ederek hem onları çarpışarak hem onlara ihtiyaç duyarak var oluyorlar. Şimdi tabii bu içerlekliğin diye bu hem intimate hem interior içerlek hem dışsal exterior olma halinin bazen cinsel diyebileceğimiz tarafları da var. Sadece eşcinsellik değil başka cinsel hangi ismi koyarsak koyalım, satmamı diyelim, tercihimi diyelim ne dersek. Bütün bunlar o zamanlar yavaş yavaş gündeme gelmeye başlıyor. İşte Freud'un hastalarını düşünün, Bodler'in zenci sevgilisini düşünün. Bütün bunlar sadece ruh bilimsel değil, aynı zamanda toplumsal ve estetik tercihlerdi. Sinema, bütün bu alanlar içinde ilk defa insanlara şöyle bir imkan sunuyor. Bu flanör dediğimiz, Dandy dediğimiz Şehirde her gezen, insanlarla birlikte olmak isteyen ve ne zaman onlarla nefret eden. Bir şeylere itirazı olanma, itirazı illaki nezle bir nedene dayanmayan, estetik ya da başka bir nedene dayanan insanlar için başka bir alan sunuyor. Bu da ne? Hayalleriyle, kendi kendiyle, perdedeki bir şeyle yalnız başına olma hali. Belki de sinema dediğimiz yer, bu flanörlüğün durağın bir biçimi ama en iyi biçimlerinden biri. Hep herkesle birlikte karanlıkta oturuyorsunuz. Onlarla alakanız yok. Hem tek başınasınız hem birileriyle birliktesiniz ve bir şey seyrediyorsunuz. Sinema yani e, müthiş bir içsellik alanı sağlıyor insanlara. Interiorlık anlamında diyorum. Hem dış bir e, yer dışarıda var, evinizde yok o sinema. Şimdi evimizde de var gerçi ama e, birliktesiniz ama biriyle birlikte değilsiniz. Belki bunun en kusursuz şeylerinden birisi sinema. Vitrinlere bakmaktan ya da sokaklarda gezmekten daha bile kusursuz. İlk özel hayatları merak etten, acaba evlerinde neler yaptığını merak eden insanların sinema yıldızları olması da çok tesadüf değil. Çünkü o interiorite içinde o insanlarla ilgili bir takım hayaller biriktirebiliyorsunuz. Ne olduklarını merak edebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Onlara bazı hayaller yansıtırabiliyorsunuz. Bunda hafif pornografik bir taraf da var. Önce hayal diyelim buna. Nitekim, cinsel hayatları merak etmeyen ilk e, popüler kültür figürlerinin diyelim de ya, sinema yıldızı olması cesaretli değil. Ayrıca cinsel hayatlarında ilginç karışıklıklar olan ve bu yaygın içinde duyulan ve herkesle tartışılan insanların da sinema yıldızları olması. İşte Krategargo'yu düşünün, Ivor Novello'yu düşünün vesaire vesaire. Çünkü, Hayal olarak bir baskınlıkları var. Bize de bir şeyler çağrıştırıyorlar. Bize de bir şey düşündürüyorlar vesaire. vesaire. Sinema her şeyden önce böyle bir interiorite imkanı olduğu için içerleklik imkanı olduğu için bunu Türkçe kelimesini bilemediğim için hep yabancısına söylüyorum. İnsanlara adlarına henüz şu cinsellik, bu cinsellik ya da cinsellik olarak koymasalar bile ilk defa olarak karanlık bir yerde bu hali yaşama imkanını veriyorlar. Sinemanın Eşinsellik bence en yakın, en mahrem ilişkisi bu. Hayatın Renkleri. Sinemada durum böyle. Peki edebiyatta durum nasıl? Hopçuki Yahya Polisi eserisiyle en çok satanlar arasına girmiş. Türk edebiyatının son yıllardaki en farklı kalemlerinden biri Mehmet Murat Somer Hayatın renklerinin sıradaki konu. Türk edebiyatında eşcinsel bireylerin hikayesi veya eşcinsel yazarlar yeni yeni oluşmaya başladı? Mehmet Murat Somer cevaplıyor. Sanmıyorum aslında. Dönem dönem üstü kapanıyor belki. Ancak hani koskoca bir divan edebiyatımız var. Divan edebiyatında da hani sakinlere yapılan, itki sunan, genç güzel delikanlıya yapılan övgüler var. Kitaplar dolusu. Hani bütün bunları yok mu sayalım? Koskoca bir divan edebiyatı bence olduğu gibi... Eşcinsellik üstüne oturuyor adına ne dersek diyelim Ya da hani Mevlana Celaleddin Rumi ile Şemsi Tebriz'in ilişkisi hep tartışılır Ama bunun edebiyattaki yansımaları da dünya kadar var Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi bir e, geçmiş büyük adımız var Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın da evinde entaresiyle oturduğu başında Yemenisiyle gezdiği Sevgilisiyle e, adadaki evinde yaşadığı çok bilinen bir gerçektir ki kitaplarının dilinde de pek çok şey yansır zaman zaman milletvekilliği de yapmış birisi. Yani bütün bunları yok saymak bana tuhaf geliyor. Diğer taraftan edebiyat dışı ama kültür dünyamıza baktığımızda sanat e, güneşi diye bir kavramımız vardı. Onun için yeni demek bana tuhaf geliyor. Koskoca bir geçmişimiz var. Bence eksik olan bütün onları yok sayıp sıfırdan başlamayı denemek. Oysa onlar bizim geçmişimizin, kültürümüzün bir parçası. Onları alıp analiz edip rafine bir şekilde yeniden ortaya sunabiliriz. Seyirci olarak genellikle hissettiğimiz şey sanatta, özellikle de beyaz perdede eşcinselliğin diğer alanlara göre daha az tabu oldu. Peki gerçekten toplumun her kesiminde ayrımcılık yaşayan eşcinsel bireyler sanat genelinde, sinema özelinde eşcinselliği yansıtırken daha mı özgür? Hayatın renklerinde sırada yeniden Fatih Özgüven var. Görece bir özgürlük, o çok özgürlük olduğunu söyleyemeyeceğim onun. Bugün düşünün önemli bir film yazısının. Ee, eşcinsel olduğunu deklar etmesi hala mümkün değil. Hatırlıyor musun, var mı önemli, ben eşcinselim diyen, önemli bir sinem adası? Sadece ima elde bir. Öyle bir ima, hala aynı. Şey yani seyirciyle şey arasında, perde arasındaki o ima, acaba hayal şeyi hala işliyor. Çünkü onu deklar ederseniz o dünya yıkılır. Ee, onun için bir kere bu hayale dayalı bir biçimde hala aynı ilişki sürmekte. Bir kimlik deklarasyonu diye bir şey sinemada çok zor. Çünkü öyle bir şey olursa sinemanın kendine özgü işleme biçimi çöker bence. Her şeyden, o, Yıldız'ın kariyerinin bitmesi o kadar önemli değil. Hala imaj düzeyinde tutuluyor Yönetmenler Şimdi, olsa belki olsa, biraz daha rahat. Ha, yönetmenler belki biraz daha rahat ama sözüne etkileyim. sinemada ilk zamanlarda yönetmenler henüz ortalıkta yoklar. Görünür değiller zaten. Şimdi bu zaman içinde sinemada bu dediğimiz özgürlük, Göreceli bir biçimde ilerledi. Hayal kurma, hayallerini başkalarına yansıtma özgürlüğü. Bununla yetinmek istemeyen insanlar çıktı tabii. Şimdi şundan bahsedelim. sinemada hayallerin şifreli yani ve hani kız filmlere yıldızlara insanlara oradaki hayale kendi hayallerimizi nasıl yansıtabileceğimiz meselesini meselesini çeşitli biçimlere soktu sinemayla uğraşan insanlar. Bunun çeşitli yolları var. Bir mesela diyelim. Hiç ondan bahsetmiyormuş gibi komedi yaparak bahsedebilirsiniz. Aslında komedide e, birazcık e, oğlansı bir kızla birazcık ince ruhluk bir e, oğlanın aşkından bahsedebilirsiniz atıyorum. Adını söylemezsiniz ama eşcinselliğin formülasyonundan biri olduğunu bilirsiniz. Ya da in and out filmi falan gibi yakınlarda gördüğünüz belki. Sanki hiç eşcinsellikten bahsetmemiş gibi aslında eşcinsellikten bahsedebilirsiniz. Eşcinselliği doğrudan doğraya konu etmeden hayallerden rüyalardan kabuslardan bahsedebilirsiniz ve bu sırada eşcinselliği de içeren bambaşka konulu film olmayan şeyler yapabilirsiniz. Avangard sinema bunu çok yapar. Ee, i̇şte Kenneth Anger diye ilk eşcinsel senanın ilk büyük Avangard yönetmenleri Andy Warhol kısmen vesaire ee, böyle şeyler yapar. Komik bir biçimde eşcinsel komik bir biçimde demeyeyim ilginç bir biçimde. Yönetmenlerin, demin söylediğinizde yönetmenler bu işin adını koymak ister bir şey söylüyoruz. Yönetmenlerin yavaş yavaş bu işin adını koymak istemeleri çok günümüze yakın bir tarihlere rastlıyor. İlk yani eşcinsel içerikli filmler yapan e, ve bunun adeta bedelini de ödeyen ilk kuşak sinemacıları düşünün. E, Fassbinder, Derek Jarman. Bütün bunlar e, biraz da AIDS zamanlarına rastladığı için böyle lanetli ilk kuşak gibi bir şeydir bir tanesi overdose dönörlü, bir tanesi AIDS görüyorsunuz. diyorsunuz. Halbuki şimdi mesela bir Angels in America bütün ha, ürünleri şimdi alabiliyor. Şimdi oraya geleceğim. Şimdi öyle bir tarafı var. Önce böyle edebiyatın da böyle şeyleri vardı, kötü, lanetli çocuklar diyebileceğimiz. Ama onlar çok gerideydi 19. yüzyıldır işte. Lothremont, Verlaine, Rambo, Bölder. Sinemanınkiler daha geç bir zamanda geldi. Bunlar toplumsal hareketlerle, kimi zaman örtüşüler, feminizmle, işte diğer sol hareketlerle, kimi zaman da örtüşmeler, kimi zamanları çok eleştirdikleri böyle bir pasminir örneği de olduğu gibi. Bu onların açtığı böyle biraz nasıl diyemize buldozerle açtığı yoldan daha rahat bir kuşak gelmeye başladı. Bu adına andımız yönetmeler, Almada var, Fransızlar var, bir nevi daha basit kimde? Ee, belki Ang Lee'nin Evet Ang Lee ee, Bütün bunlar o yoldan gelmeye evet. O yolda, o sırada işler daha kolaylaşmıştı diyeceğim. Ee, çünkü onların biraz da zorla açtıkları daha da politize bir yol olan o yol birazcık popüler hale geldi. Belki işte e, drag show'ların, e, kadın kılığına erkeklerin kadın kılığına girmesi hikayelerinin dediğiniz gibi popüler edebiyatın bunda faydası oldu. Engels'in Amerika daha geç bir örnek gelirse ama bütün bunlar eşcinselliği daha kabul edilebilir, daha tırnak içinde hümanist bir yere taşıdılar. Hayatın renkleri. Son yıllarda eşcinselliği konu alan yan hikaye olarak işleyen ya da sadece ve sadece karakterlerinin sıradan bir özelliği olarak gösteren farklı çalışmaları izledik beyaz perdede. Örneğin Englin'in Brokeback mantığının en çok konuşulan ve belki de en can alıcı yanı iki erkek kovboyun aşkını anlatmasıyken, François Ozon'un Le Kirst, Kayıp Zamanlar filminde eşcinsellik üstüne vurgu yapılmasına dahi gerek olmayan sıradan bir durumdu. Pedro Almodovar'ın belki de bugüne kadarki en farklı ve en radikal yapımı La Mala Education kötü eğitimde ise eşcinsellik ana hikayeyi besleyen bir başka hikaye anlatıyordu sadece. Fatih Özgüven'le şimdi de Brokbeck Dağı, kötü eğitim ve kayıp zamanlar üzerinden giderek Beyaz Perde'de seyircinin ve aynı zamanda eşcinsel seyircinin bu farklı sunumlara tepkisini ve yeni dönem yönetmenlerin eşcinselliği işleyişini değerlendiriyoruz. Sinemada eşcinselliğin adının konulması ve adınca eşcinsel bir hikayeden bahsetmesi aynı zamanda da sinemanın en naturalist filmlerinden birine yol açtı. Dediğim tuhaf bir şey. Yani... Eşcinsellik üzerinde konuşulabilir bir hale geldi. Normalize oldu diyelim bir nevi. Ama aynı zamanda da içinden geçtiği sanat tarzı en zararsız türlerden biriyle birleşti. Yani iki oğlanı çıkarsanız şeyde, Brokeback Mahmut'unda son derece sıradan bir kırsal melodram olur. Bir kısla bir adamı koysanız onun yerine. Son derece, şimdi bu bir ironi. Eşcinsellik en konuşulabilir olduğu... An, an ille de eşcinsel sinemanın en avantgarde, en ilginç örneklerin çıktığı nokta değil. fasiller ya da canlı. Anlatabiliyor muyum? Bu normalleşme, toplumu oluşturan diğer tüketici insanlar diyelim hatta isterseniz, arasına girebilme, eşcinselleri bir görünürlük bir kabul edebilirsen, hala aynı zamanda kötü anlamda bir normallik de sağladı, benim gördüğüm kadarıyla eski rahatsız etme, ilgilendirme, hayal kurma potansiyeli biraz ıı, tükenmeye başladı. Bunu mizahla aşmak mümkün. Eş-Tinsler'in en büyük silahlarından biri daima mizah kurulmuştur. Almodovar'ın yaptığı biraz bu. Ama Almodovar'da çok önemli bir noktaya işaret ediyor. Almodovar'ın ilk yaptığı şey başımdan beri ıı, Pipi, Peppi, Luci, Bomb diyebilirim. Önce anarşist diyebileceğimiz bir mizahla işe başlaması. Daha sonra bu mizah yavaş yavaş, yavaş yumuşatması daha kabul edilebilir, edilebilir hale gelmesi. Ben annem hakkında her şey filmini sevmeyen, eşinsel olmayan hiçbir arkadaşım yok gibi bir şey çıldırtıcı bir da var filmi sevmeyen galiba, aslında. Ama yani bu kadar çok sevilmek, bazı filmlerin bu kadar çok sevilmesi de e, sinir bozucu bir şey. Hani da var, annem hakkında her şey, her şey evet. değil, kötü eğitim mesela öyle değildir. Hani da var, şunu yaptı, konuyu normalize ederken eşinsel olmayan erkekler ve kadınları eşcinsel erkekler ve kadınların e, kazanımları açısından da tarif etmeye çalıştık. Bu önemli bir şey. Eşcinsel olmayan kadınlar ve erkekler kendileri hakkında düşünüyorlardı mutlaka, ilişkileri hakkında vesaire mesela ama eşcinsellerin birtakım kazanımları açısından da işe bakabilmeyi Almodovar sayesinde öğrendiler. Konuş onunla filmini belki hatırlarsınız. İki erkek, kadınlarla nasıl konuşulacağına dair bir şeyler düşünürler, biri eşitsel midir, değil midir, bilmeyince değildir falan. Kadınlar tam beklediğimiz kadar. Ama sonunda iki adam da kadınlarla konuşmanın bir yolunu bulurlar. eşsinin krizin eşitliği kadınlar daha tırnak içinde eşitsel sinemaya ait bir şey. Eşitsel bir yönetmeyi kadınlar hakkında ne düşündüklerini çok renkli bir biçimde anlatılmış. Muhtemelen eşitsel olmayan bir erkembi aklına gelmeyecek derecede frapan ve eğlenceli. O daha eski bir şey. Şey ise, bu daha naturalist diyebileceğim Almodovar'ın yeni e, şeyi ise, eşcinsel olan, toplumun eşcinsel olan verileriyle olmayanları arasında bir sulh bir a, anlaşma zemini bulmaya çalışan bilimler. Bu ilginç. Kötü eğitim öyle değil ama kötü eğitim. Tek başka bir e, e, örnek, Almodovar'ın kendini de birazcık cezalandırdığı bir şey. Belki ona pek fazla girmemek lazım. Şu, şu, bu bağlamda, benim açımdan en azından bir evet, gençlik. Ozon'a gelirseniz, ozon daha da ilginç bir örnek bence. Muhtemelen ozon yediğini içtiğini bilmem ne tükettiğini bilmiyorum ama eğitimli beyaz diyelim her manada, kültürlü, donanımlı, yakışıklı bir batılı bir adam. Buradan yola çıkarak eşcinselliğine de böyle baktığını ya da eşcinsel meselesine de böyle baktığını söyleyebiliriz. Muhtemelen katolik olması ihtimali var. Filmlerinde böyle bir katolik bir din havası da bazen Klasik eşcinsel mizahı çerçevesinden baktığı bir iki film var. Yani sırf eğlenmek için yaptığın düşünceniz, sekiz kadın vesaire gibi. Onlar çok klasik köklerine eşcinsel olan ve olmayan komedilerde görebileceğiniz şeyler. Bu tiplerse şu. Eşcinsel existansiyel isteyebileceğin bir şey yok. En son özellikle vedava baktığında bahsediyorsun. Tamam, cinsel kimliğim bu. Ama dünyada neyim ben? Gibi bir sorusu var. Yani ee, vakti veda vakti de, tam da bu, bunu soran o tip bir şey. Onun çift eşcinsel olmasa da filmde aslında hiçbir şey değişmeyecek. Vedava baktığın çok hoş ironilerinden biri şudur: AIDS'ten AIDS olduğunu sanıyorum deva başta Öyle bir şeydir. Halbuki değil. Kanser, Şimdi, kanser insanların yarısından fazlasını götürecek bir hastalık anladığımız kadarıyla. O da sonuçta eşcinsel olmakla birlikte insan kardeşlerinin çoğunluğunun bir parçası gibi bir şey. Bilmiyorum, hoş ironisi bu bence. Böylece şunu söylemiş oluyor zaman sizin sandığınız gibi ama tam da öyle değil. Ya da sandığınız şey tam da aslında öyle değil, azınlık sandığınız şey aslında çoğunluğunda bir parçası vesaire Yani iki tarafa da söylüyor azınlık çok fazla kendilerinize azınlık sanmıyor, çoğunluğunda bir parçası gibi bir şey. Yani kendi ne Son, sonuçta e, azınlık olarak tarif etmiş ve bunun artık bir şekilde elini boyunu e, saptamış bir yönetmenler kuşağından sonra o azınlık olma halinde kabul ederek çoğunluğa entegre olmaya çalışan ama entegre olma kötü anlamda değil yani e, kendinden vazgeçerek entegre olmak değil de, Çoğunlukla birlikte yaşamında hakları olduğunu düşünen bir yönetmenler güzel gibi. Ama var bunlardan birisi o zaman daha dediğim gibi eşcinsel existansiyeliz bir biçimde bunlardan birisi filmin sonu mükemmel çok güzeldir bence. Yani nasıl öleceğiz? Bu filmin karmıhanın eşcinsel olması gerekmiyor bu soruyu Nerede öleceğiz? Nasıl ölmediğiz? Giderken ne yapmalıyız e, falan gibi bir şey yani o zaman filminin sonu Hani film ve eşcinselden bahsediyorum ama ona eşcinsel sinema ya da eski anlamda eşcinsellikten bahseden bir film diyebilir miyiz emin değil. Hayatın Renkleri. Ama şu da bir gerçek ki genel sinema izleyicisi eşcinselliği bu kadar da açık, bu kadar da net bir görsellikle izlemeye çok da alışkın değil. Birçok sinema salonunda Brokeback Dağı'nı izleyen seyirciler ya dramatik sahnelerde kahkahalarla güldüler ya da sinema salonlarını terk ettiler. Peki bu tepkileri neye bağlayabiliriz? Bir homofobi mi yoksa bir tedirginlik mi? Fatih Özgüven hayatın renkleri için cevaplıyor. Rahatsız edici bir filme karşı yapılacak şeylerden biri e, ağlayamıyorsunuz gülmektir. Ben de Londra'da bir salonda söyledim. iki kadının önünde durmadan güldüler. E, yani sırf Türkiye'ye ait bir durum değil herhalde. Ne yapacaklarını bilememe Gül, gülmesi o muhtemelen. Eşinsel alt metinli ve Almodovar'ımsı bir filme kahkahalarla rahat rahat gülme ya da hani aşağılama gülmesi değil, bence bir... Um, iki erkeği bu kadar net bir ha, şekilde öpüşmeler getirdi bir tedirginlik galiba sinema salonunda. Belki, zaman. belki evet. Ama Şimdi, bunları çok genelleştirmemek lazım. Evet, Çünkü her sinema salonunda, evet. her seansta bulunup bir ortalama çıkarmadıkça bunun ne olduğunu bilemiyorum. Ama Broadway kitabının özel şunu unutmayalım. Ee, önemli bir kısmı Hollywood. Yani Amerikan sinemiz, ticari Amerikan sineması çekilmiş bu da onaylanmış demektir ve o dağıtım ağ tarafından dağıtılmış bir filmimiz. Çok önemli bir şey. Hem büyük bir kazanın hem de aynı zamanda normalleşmenin de bir çok büyük bir şeyi aynı zamanda seyirciye ulaşmasında son derece basit olarak sebebi bu aslında. Hayatın renkleri. Brockback dağı ve kötü eğitim vizyonuna girerken ciddi bir sansüre uğradılar. Sinemadaki eşcinselliğin sansürlenmesi hakkındaki yorumları için son kez Fatih Özgüven'e dönüyoruz. Eşcinselliğin değil, başka cinselliklerinde sansüre uğruyor. Kalbinde bir delik filmi, bir tamamıyla gösterilmedi. E, Neville, Lucas Mufison. Bence konu Türkiye'de e, sansür üzerinde eşcinsellik fazla değil. Cinsellik olarak aslında koyarsak daha iyi e, Sansür'ün, Robert Mountain'ın rahatsız edici eşcinsel bölümleriyle özellikle ilgilenecek, ana sofistik bir sansürümüz olduğunu sanmıyorum. Genellikle var olan şeyi Öteki filmlerde de e, cinsel sahneli yasaklamaya yönelik bir eğilim vardı arzı Hayatın Renkleri Hayatın Renkleri'nde sırada Sesli Köşe var. Sanatçıların, yazarların eşcinsellik konusuna ele alışlarını ve kendisini nereye koyduğunu, eşcinsellik konusunun nasıl ele alınması gerektiğini anlattığı yazısıyla Muratan Mugan kendi sesinden Sesli Köşe'de. Türkiye'nin birçok toplumsal alanında olduğu gibi sanat ve edebiyatında da bu konu uzun yıllar bir tabu olarak korundu ya da giydirilmiş bir biçimde kostüm'e bir biçimde saklanarak ima edilerek dolayımlanarak anlatıldı. Yazarların ya da şairlerin, sanatçıların kendi cinsel kimliklerinden bağımsız olarak sadece bir yazı nesnesi anlamında bile konu etmekte e çekindikleri bir alan, bir saham. Beni açıkçası bunun sadece bir konu olarak yer alması çok fazla ilgilendirmiyor. Bunu önemsiyorum. Özellikle konunun normalize olması, konuşulabilir olması, dillendirilebilir, ifade edilebilir olması önemli. Fakat beni en çok ilgilendiren yanı işin politik yanı. Cinsellik benim için bir politikadır. Ve kendi terapisini tamamlamakta zorluk çeken, cinsel kimlik kayması içindeki sanatçıların, yazarların şu ya da bu nedenle bu konuya eğilmiş olmaları sanatta eşcinselliği konu ettikleri, edindikleri anlamına gelmez. Çünkü e, homofobinin en güçlü olduğu alanlardan biri de e, ifade alanlarıdır. E, entelektel ya da kültürlü birikimde sandığımız insanlar bile homofobilerini yenmekte, e, bununla baş etmekte güçlük çekerler ama entelektüel birikimleri gereği bunu kostüme etmekte yani giydirmekte çeşitli bahaneler arkasına saklamakta ilgi bir yetenek geliştirirler. Ben eşcinselliğini bir günah gibi, bir suç gibi, başına gelmiş bir kaza gibi yaşayan insanların yazdıklarıyla çok ilgilenmiyorum, ilgilendirmiyor beni. Cinselliğin kendisini kötü, karanlık, kirli, ...suç ve günahla ilişkin bir dil ve üslupla anlatan birçok yazar var. Sadece cinselliği değil, karşı cinselliği, düz cinsel ilişkileri de. Bütün bunların arasında kendi cinselliğiyle barışmamış, hırçın, öfkeli, kinli ve kirli bir anlatım... ...bana sanatta eşcinselliğin konusu içinde irdelenebilecek, alınanabilecek bir şeymiş gibi gelmiyor. Niye bu konudaki felaket hikayeleri... Ne de bir tür karanlık ve şeytani yanımızın cinsellik biçimde ortaya çıkmış e, şeklini anlatıyormuş gibi görünen metinler ve tutumlar ne bana bir şey söylemiyor. Ben bu cinselliğini hayatın diğer bütün alanlarıyla ortak bir demokratikleşme platformu içinde gören bir varoluş sorunu, bir temsil hakkı gören ve bunu politik bir bilince yükselten sanatçılarla ilgileniyorum. Çünkü e, heteroseksüel iktidar genellikle... E, muzdarip, ağrılı, sancılı eşcinsel kimliklerini ve figürlerini görmeyi tercih ediyor. Bu onu hem onaylamış hem de eşcinselliğin nedenli maraz, e, merhamet gerektiren, e, acıma gerektiren ya da işte, e, kirli bir dünya olduğunu serimleyen sanatçıları yedeğinde tutuyor. Türkiye Edebiyatı'na baktığımız zaman cinsel kimliklerini açığa vurmakta ya zamanları Dönemleri gereği ya da kişilikleri gereği net açık olamamış, erken davranamamış kişilerin yazdıklarına bakarak bir tür tarihi okuma yaptığım zaman henüz eşcinselliğin ancak 80 sonrasında hatta 90'larda daha telaffuz edilebilir olduğunu görüyorum. Sadece eşcinselliği bir anlatı nesnesi, bir anlatı konusu olarak doğrudan ele alanları değil, bunun etrafında dolayımlayarak Hayatı, insan münasebetlerini, varoluş biçimlerini, kimliklerini başka bir düzlemde sorgulayan bir geleneğin temsilcisi olarak da görüyorum kendimi. Totaline baktığımız zaman asıl sorun elbette eşcinsellerin kendi sanatlarını yapmaları ve kendi sorunlarını kadın-erkek ilişkisinin modelleri üzerinden aktarmak yerine doğrudan anlatmayı, doğrudan aktarmayı tercih etmelerini isterim. Lakin e, görünen o ki bu konuda politik bilinç kazanmayan bir cinsellik bütün bu iktidar teçhizatlarının, araçlarının, silahlarının arasında kendine bir çıkış, bir kimlik yolu bulamıyor. Sonuçta kimin eşcinsel olduğu, kimin olmadığı, anlatılan e, öyküde ya da çekilen filmde eşcinsellik hikayesini bulunup bulunmadığı gibi daha magazinel bir merak kitleniyor. Bence asıl düğüm eşcinselliğin nasıl bir politika olduğunu bilmekten ve anlamaktan geçiyor. Hayatın renkleri. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu'nun katkılarıyla hazırlanan Hayatın Renkleri program dizisinin 11. bölümünün sonuna geldik. Sanatta eşcinselliği konuştuğumuz programımızda stüdyo konuklarımız Radikal Gazetesi yazarlarından sinema eleştirmeni Fatih Özgüven, yazar Mehmet Murat Sömer ve yazar Muratan Mungandı. Aslında bu hafta konuşmaya, dinlemeye başlamadan hakkında ne söylememiz, ne düşünmemiz gerektiğini çok da kestiremediğimiz bir konu başlığımız vardı. Sanatta eşcinsellik. Gey ve lezbiyen bireyler sanat yaptıkları zaman sanatın toleransı, subjektifliği ve genişliği sebebiyle diğer alanlara göre daha az baskıyla karşılaşıyor olabilirler. Ama eşcinsel sanatçılar kadar önemli bir diğer konu da sanatta yansıtılan eşcinsellik. Sanatçılar kendi eşcinselliklerini açıklamada diğer meslek gruplarına oranına daha serbest olabilseler bile eşcinselliği sanata dökerken Gilda filminde ya da Dorian Gray portresinde olduğu gibi çoğu zaman imalara sığınmak zorundalar. Açıkça ifade edilen eşcinsellik ise sinema salonunda sansüre ve kahkahalara, edebiyata düşük satışlara, fotoğraf ve resimde ise sergi salonu bulamamaya dönüşebiliyor. Sanatçının eşcinselliği kadar önemli bir başka şey ise sanatçının her duyguyu olduğu gibi aşkı da kendi içinden geldiği gibi anlatabilmesi. Nasıl ki hiçbir heteroseksüel yazar bir eşcinsel aşk romanı yazmak zorunda değilse bir eşcinselden de bunun tersi zorla istenemez. Sanatçı özgür olduğu sürece sanatçıdır ve o sebeple neyi isterse anlatabilmelidir. Daha da önemlisi sanat iki yönlü bir süreç. İzleyici de bu sürecin ikinci boyutu. İzleyicinin sanattaki konumu o eseri içselleştirmek, beğenmek, beğenmemek ve nefret etmek olabilir. Ancak aşağılamak ve hatta sergilenmesine engel olmaya çalışmak olamaz, olmamalıdır. Çünkü kendi iç dünyasının ön yargı, kalıp ve korkularına teslim olarak kendisine benzemeyen sanatı aşağılayan seyirci aslında kendisini aşağılamaktadır. <Gülüyor> Hayatın Renkleri. Hayatın Renkleri'nde gelecek hafta son kez karşınızda olacağız. Önümüzdeki hafta Hayatın Renkleri'nin son bölümünde bugüne gelinceye kadar yaptığımız 11 program süresince konuştuğumuz konuları Türkiye'deki gey ve lezbiyenlerin görünürlüğünü artırmak ve insan haklarından daha fazla yararlanabilmelerini sağlamak için yapılabilecekleri konuğumuz gazeteci Murat Çelikkan'la değerlendireceğiz. Son olarak programla veya program konusuyla ilgili her türlü görüş ve önerilerinizi bize yazabileceğiniz elektronik posta adreslerini yeniden hatırlatarak veda ediyoruz Hayatın Renklerine. Hayatın Renkleri at ve kaosgele at kaosgele.org Programı yayını hazırlayan Alp ve Selçuk adına program yapımcınız ben Ege Tekinbaş, iyi geceler diliyorum. Her zaman olduğu gibi haftaya ama bu kez son kez pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 0.30'da görüşmek üzere, hoşçakalın. Hayatın Renkleri her pazartesi 0.30'da Radyo Oktü'de.